<gülüyor> Onlar için Rableri katında selamet yurdu, cennet vardır. Ve o Allah yapmakta oldukları salih ameller sebebiyle onların dostudur. Ve yawme yahşuruhum gemiyen yâme aşar <gülüyor> al-jinni kad isteksertum minel-in. وقال أولياؤهم من المنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم الله o gün onların hepsini bir araya getirecektir. Kendilerine, ey cinler taifesinden olan şeytanlar topluluğu, şüphesiz ki siz, insanlardan inkar edenlerin sayısını çoğaltmak istediniz denilecek. Onların insanlardan olan dostları ise diyecek ki, Rabbimiz, doğrusu biz birbirimizden faydalandık ve bize takdir ettiğin ecelimize ulaştık. O da şöyle buyuracak. Allah'ın dilediği müsrezna, içinde ebediyen kalıcı kimseler olarak varacağınız yer ateştir. Şüphesiz ki Rabbin, hakim, her işi hikmetli olandır. Alim, her şeyi hakkıyla bilendir. وَكَبَارِكَ <gülüyor> İşte böylece kazanmakta oldukları günahlar yüzünden zalimlerin bazılarını bazılarına dost ederiz. Ya maşar al-jinni ve insi elem ye'tikum usulunumum yakussune aleykum ayati ve yundirunekum liqa yevmikum hada kalu şehidina ala enfusina o gün onlara, Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve sizi bu gününüzle karşılaşmaktan korkutan peygamberler gelmedi mi? denilecek de onlar kendi aleyhimize şahitlik ederiz ki geldi diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Ve gerçekten kendilerinin kafir kimseler olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberlerin gönderilmesi şundandır ki Rabbin ahalisi yaptıkları işin mesuliyetinden habersiz kimseler iken bir peygamber göndermeden şehirleri halkın işledikleri zulüm sebebiyle helak edici değildir. Herkes için işledikleri amellerden dolayı dereceler vardır. Çünkü Rabbin onların yapmakta olduklarından gafil değildir. Ve Rabbin gani kullarının ibadetine muhtaç olmayandır çok rahmet sahibidir sizi başka bir kavmin neslinden meydana getirdiği gibi eğer dilerse sizi helak edip giderir de sizden sonra yerinize dilediğini getirir <gülüyor> ne vaat olunuyorsanız mutlaka gelecektir ve siz ona mani olacak kimseler değilsiniz. ya ala minni la De ki, ey kovun, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de vazifemi yapıcıyım. Artık dünyanın akıbeti kimin lehine olacağını ileride bileceksiniz. Şu muhakkaktır ki zalimler kurtuluşa ermez. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ Allah'a kendi yarattığı ekinler ve enamdan samal hayvanlardan güya bir hisse ve putlarına bir hisse ayırdılar da zanlarınca bu Allah'ındır. Bu da ona şirk koştuğumuz ortaklarımızındır dediler. Halbuki ortaklarına ait olan artık Allah'a ulaşmaz. Fakat Allah'a ait olan ise gerçekten ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Ve <gülüyor> Yine bunun gibi ortakları olan şeytanlar müşriklerden birçoğuna evlatlarını öldürmeyi cazip gösterdi ki onları bunu yapanları böylelikle helak etsinler. Ve dinlerini kendilerine karıştırsınlar. Eğer kullarını iradelerinde serbest bırakan Allah dileseydi onu asla yapamazlardı. Öyleyse onları uydurmakta oldukları şeylerle baş başa bırak. <gülüyor> O müşrikler batıl zanlarıyla bunlar haram olan samal hayvanlar ve ikinlerdir. Onları dilediğimizden başkası yiyemez. Ve bunlar da sırtlarında yük taşınması haram kılınmış hayvanlardır dediler. Bir kısım hayvanlar da vardır ki onları keserken üzerine Allah'ın ismini zikretmezler, bunları ona iftira ederek yaparlar. Yapmakta oldukları iftiradan dolayı Allah onları yakında cezalandıracaktır. خالصة تلذكورنا خالصة تلذكورنا Bir de dediler ki bu samal hayvanların karınlarında olanlar sadece erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer doğan yavru ölü olursa artık onlar erkek kadın hepsi onda ortaktırlar. Allah yakında onlara bu vasıflandırmalarının cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hakim her işi hikmetli olandır. Alim her şeyi hakkıyla bilendir. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce evlatlarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği şeyleri Allah'a iftira ederek haram kılanlar gerçekten zarara uğramıştır. Onlar muhakkak dalalete düşmüşler ve hidayete eren kimseler olamamışlardır.